Oyaladığı zamandan şey anlayabiliriz yani işte mutlaka dil kaba değecek ama öyle bakmayın. Vuluh kelimesini açıkladık biz. Dilini sokup kaptan su içtiği zaman. Şimdi Nebi Sallallahu köpek dilini kaba soktuğu zaman ve bu kaptan su içtiği zaman köpeğin yedi kere, ee, köpeğin kabının yedi kere yıkanmasını emretmiş mi? Emretmiş. O yüzden alimler diyorlar ki dilin kaba değmemesi mümkün olduğu halde Nebi Sallallahu emretmesi diğerlerinin yani kaba değdirerek yemek yemesi veya dilini kapta boş kapta gezdirmesi hayli hayli evladır. Kıyasul evla diyoruz buna. Kıyasın çeşitlerinden hangisi? Birkaç çeşit var. Kıyasul evla. Hayli hayli kıyası gibi. O yüzden raci olan görüş budur. Çünkü eğer Nebih sallallahu aleyhi ve sellem köpeğin dili değmediği halde bile sadece içmesiyle kapın, kabın yıkanmasını emrediyorsa köpeğin dilini gezdirmesi boş kap bile olsa yıkanmasını emretmesi hayli haylidir.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 Peki buraya anlattık. Şimdi Nebis Aleyhisselam ne diyordu? İza şeribel kelbu, köpek içerse. Köpek içerse. Şimdi hadiste köpeği hangi lafızla ifade ediyor Ayip? İç, Yok, köpeğin kendisini. Köpeği ne diyor? El kelbu. İza şeribel kelbu, köpek içerse. Şimdi buradaki el kelb, yani köpek lafzı hakkında alimlerin iki görüşü vardır. Köpek ne demek? Birinci görüş diyor ki hadiste geçen köpek bizim bildiğimiz köpek.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 Bütün bu saydığımız yırtıcı hayvanları içeriyor çünkü Allah azze ve celle ne buyuruyor? Yes elu ne kema zahilllehum. Kul uhiillakum al-tayyibat, wa ma allamtum min al-jawarih muklibine. Bakın burada kelp lafzıyla. Muklibine, tعلمونهن من ما علمكم الله. فكلوا مما أمسكن عليكم وذكر اسم الله عليه واتقوا ayet.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 bir aslanı eğitsen, bir leopoya eğitsen bu ayetin, bu lafzının da e, muhatabı mısın değil misin? Muhatabısın. Bu lafzın dahiline giriyor mu? Girmiyor. Dikkatin mükellebine kelimesi de geçiyor orada. orada. da bir ince nokta var. Bak kelp kelimesinin aslı oradadır. Kelp mukelli, tamam. İsmi fail burada. Tamam. Avlar helal kılındırıyor. Sonra onların sizin için tuttuklarından yiyin ve üzerine besmele çekin ve Allah'tan korkun çünkü Allah muhasebesi çok süratli olandır. Yani elkelp köpek lafsının bu tür hayvanları içerdiğine delildir bu ayet, tamam? Bu bir. İkincisi yine elkelp yani köpek lafsının bu tür hayvanlarına, bu tür hayvanlara, ee, bu tür hayvanları da içerdiğine delil olarak Utbe ve ebni Leheb. hep. Bu kim? Ne bir e eziyet eden, kafirin biri, tamam?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 Tamam. O yüzden Nebi Sosretemin bedduasının tutmasından çok korkuyor bu. Hatta öyle ki yatacağı zaman mutlaka arkadaşları arasında yatarmış bu Şam ticaret yolculuğunda Şam cihetine. Hani konaklıyorlar, geceleri yatıyorlar. Hep arkadaşlarının arasına yatarmış. Onu bir köpek gelip parçalamasın diye. Allah Azze ve Celle bir gün utbe ve arkadaş utbe arkadaşlarının arasında yine bir gece yatarken ona köpek musallat, ona aslan musallat ediyor.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 kullanılan köpeklerdir diyorlar. Çünkü ne i ne diyor? Men ittaza kelben illa kelbe saydin ev maşiyetin ev hırsin nakasa ecrihi kulle yevmin Her kim işte bizim saydığımız bu bekçi, av köpeği vesaire bunların dışında köpek edinirse her gün amelinden ne iki kırat eksilir, tamam mı? Bunun üzerine diyorlar ki bu alimler bu hadisi de delil getirerek din bu çeşit köpeklere ruhsat vermiştir.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 evleriniz kısmına ne diyor evlerinizde bulunan kısmına ne diyoruz? Lame fume lehu. Yani itibar almayız o. Yok genel genelde öyle olduğu için Allah azze ve celle ona be e, ona söylüyor. Yani neden? Muharracın meharical galip demektir bu. Ne demek? Yani galiben üvey kızlar nerede bulunur? Senin evinde bulunur. Kap ben kimin olur? Senin olur. O yüzden galip üzerine konuşmuştur Nebi sallallahu Allah da bunu ayette belirtmiştir. Çok var mesela Allah Kur'an'da ne diyor yine?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 köpek onu yaladığında yedi kere yıkamasıdır. Ne diyor? Temizliği. Yani neymiş o zaman? Pismiş. Pismiş. Anladık mı bu lafz? Tuhuru inâ'i ahadikum izâ vela gafîhil kelbû en yâhsilehu seben. Sizden birisinin birisinin kabını köpek yalarsa o kabın temizliği onu yedi kere yıkamasıdır. Nebis-i Sallâme'nin temizliği demesi o kabın köpek yaladığında pis olduğunu gösteriyorlar.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 Şimdi cumhur ulema buna'sın zahirini hüccet olarak getiriyor arkadaşlar. Bizim elimizdeki hadis neydi o hadis? Köpe köpeğin kabını 7 kere yaladığı kabı yedi kere yıkanın. Hadiste ne, la ne lafı geçiyor? Rakam olarak kaç geçiyor? 7 geçiyor. O zaman ne diyorlar? Biz bu lafsın zahirini alıyoruz cumhur ulema. O yüzden diyoruz ki 7 kere yıkanır. Hanifiler ise şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emrettim yedi kere yıkayın diye.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 Resulullah'tan rivayet ediyor. Sonra geliyor üç fetvasını veriyor. Demek ki Ebu Hureyre hadisi rivayet eden ravi olduğu için o yedi kere yıkanma hadisini rivayet eden olduğu için o hadisi en iyi, en iyi anlayacak da bizzat kendisidir. O yüzden diyorlar ki Allahu Alem e, Ebu Hureyre'nin bu lafzını Resulullah'tan yaptığı o hadise hamletmek ve böylece toparlamak gerekir. Nedir toparladığımız zaman? Köpek yedi kere yıkayabilirsin. Ancak vacip olan nedir? Üç kere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 O nebi sosellemin sözünü rivayet edenin edenin ne anladığı değildir diyorlar. Anladık? Yani nedir usuldeki bu lafız? Ennel ibrate bima rawal ravi la bima efta. İbret alınacak olan, ölçü alınacak olan nedir? Ravinin rivayet ettiğidir. Ravinin verdiği fetva değildir. Usuldeki kayde budur arkadaşlar. O yüzden diyorlar ki Ebu Hureyre farklı fetva verse, anladın mı?